Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şururi nefsinâ ve seyyiât amalinâ men yehdihillahu fele mudille ve men yudlil fele ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emnabat fe inne estaqa'l hadîs kitabullah ve hayral hüdâ helî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem eşrârü'l ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnâr Albaniyat dersimizde davet, menheç, fırkalar ve cemaatlerle ilgili fetvalar bölümündeyiz soru şöyle cemaatler bid'at olarak isimlendirilebilir mi? cevap selefiler dışındaki cemaatler bid'at olarak isimlendirilir çünkü selefi olmayan cemaatler masumluğa, korunmuşlar nispet edilmezler selefiler ise masum olana nispet edilirler dinde Allah'a yakınlığı artırmak istenen ibadetler ortaya koymak caiz değildir. Ama vakalarını yani hakiki durumlarını ifade etmek için şahısların isimlerine nispet edilenlere gelince bu da dinlerindeki durumların hakikatine uygun isimlendirmelerdir. Bu bir şey değildir. Yani selefilik dışındaki e, gruplar bidate nispet edilirler. Özetle. Soru, Ehli Sünnet lakabı hakkındaki görüşünüz nedir? Cevap bu kelime şaibeli bir hale gelmiştir. Mesela Mısır'da Sünniler denilen bir cemaat var. Onlar Hattabilerdir. Diğer bir isimleri Sübkiylerdir. Onlar muasır bir şeyh olan Es-Sübkiy'nin cemaatidir. Sünnete nispet olunmaya gelince bunun için de Sünni kelimesi kullanılmaktadır. Bu Selefi kelimesi gibi değildir. Selefi kelimesinin kapsamına sadece Salih Selefin menhecine göre hareket edenler girer. Selefilik kavramı insanlara ayırır mı? Elbani dedi ki, ben selefiyim demen öncelikle sahih hakide hakkında veya Müslümanları hak üzerine toplayan unsur hakkında bir tabirdir. Müslümanlardan kimisi şöyle diyor, biz selefiyiz dersek bu kelime ayrılığa sebep olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir ismi de Furkan değil mi? ayırıcı değil mi? Hatta Kur'an'ın isimlerinden birisi Furkan'dır. Yani hak ile batılı ayırandır. Yani selefilik eğer ayırma sebebi oluyorsa hak ile batılı ayırmaktadır. Bunda ne var diyor Elbani? Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Müslüman ile müşriye ayırmıştır. Baba ile oğlunun arasında ayırmıştır. Ne ile? Şu Müslüman, şu kafir diye İslam ile ayırmıştır. Kitap ve sünnetten satmış olan davetçilerin üsluplarından birisi az önce geçen İhvanül müslüminin menhecidir. Bir araya gelip sonra kültür oluşturmak. Şimdi onlar da önce bir araya gelelim sonra kültür gelir diyorlar. Halbuki bunun ardından kültür falan gelmez. Bunun delili 70 ya da 80 seneden beri İhvanül Müslüminin İslam hakkında ne bir ilim, ne bir anlayış, ne de bir ıslah artıramamış olmalarıdır. O halde onlar da kültürle ilgili bir şey yoktur. Yine İhvanül Müslüminin Selefi, yani sahabe ve tabinin yolunu izleyen ile Halefi'yi, yani sonrakilerin yolunu izleyeni, mezhepçiyi, sufiyi ve daha başkalarını bir araya getirmeleri nasıl mümkün olacak? Birbirine zıt olan bu unsurlar tek bir İslam bayrağı altında bir araya getirmesi mümkün müdür? İslam'ın birçok manaları vardır. Bu ise İslam değildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gece namaza kalktığı zaman duasına Allah'ım ey Cebrail'in, Mikail'in ve İsrafil'in Rabbi diye başlıyor. Bu duanın sonunda şöyle diyordu. İhtilaf ettikleri konuda izninle beni hakka hidayet et. Muhakkak sen dilediğini doğru yola hidayet edersin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların ihtilaf ettikleri konuda Allah'tan kendisini hakka hidayet etmesini istiyordu. Lakin şu an Müslümanlar pek çok ihtilafları istiyorlar. Yani ihtilaf istiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ettiği gibi dua etmiyorlar. Bilakis ihtilafı onaylıyor ve hal dilleriyle bazen de ağızlarıyla diyorlar ki kim bir alimi taklit ederse Allah'ın huzuruna selametle çıkar. Ama kitap ve sünnete ittiba etmeyi terk edip unutmuşlardır. Yardım istenecek olan Allah'tır. La havle ve la Diğer bir soru, burada bir şahıs, benim akidem selefidir diyor. Bazı şaibeleri bulunan ve sünneti önemsemeyen bir gruba davet ediyor. Bu şahıs hakkında görüşünüz nedir? Cevap, hakikatte ben bunu gerçekten çok garip buluyorum. Zira ben bugünkü hayatımızda böyle bir şey olabileceğini düşünemiyorum. Akide ve mezhep olarak selefi olan bir adam nasıl olur da başka bir mezhebe davet eder? Bu nasıl düşünülebilir? Soru sahibi şöyle ilave ediyor. Bu adam kendisine davet ettiği cemaatin zahiren İslam'a mensup olduğunu söylüyor. Lakin onlar sünneti önemsemiyorlar. Onlarda bazı karışık durumlar var. O ancak bu cemaatle beraber davet yapıyor. Çünkü onların davetler nüfuzu yani etkisi, etkinliği var. Bu cemaate katılarak kuvvetle, korku duymadan Allah'a davet edebiliyor. Akidesi selefi. Ancak sadece zahiren bu davete kendisini nispet ediyor. Mesela ihvan-ı olur veya dernekçiler olur bakıyor ki işte mesela konferanslarda insanları bunlar topluyor. Yani faaliyetleri bunlar yapıyor. Onların faaliyetlerine katılabilmek için onların derneklerine, onların oluşumlarına çağırıyor. Ama yani akidesinde de selefi olduğunu iddia ediyor. Böyle bir açıklama yapıyor soru sahibi. Elban diyor ki mesele şimdi anlaşıldı. Bundan önce kapallık vardı. Şimdi soruya açıklık getirebiliriz. Bu selefi şahıs bu cemaate davet ettiğinde onların itikatlarında selefiliğe muhalefet yok mu? Soru sahibi, cemaatte bazı şüpheli durumlar var, diyor. Elbani ben şüphelerden bahsetmiyorum. Ben diyorum ki, bu selefi şahsın davette bulunduğu cemaat, selefi davetin kendi davetlerine aykırı olduğuna inanmıyor mu? Soru sahibi, evet, öyledir. Elbani diyor ki, durum böyleyse bu adam selefi değildir. Çünkü selefiliğe göre, mesela iman artma ve eksilme kabul eder. Az önce açıkladığımız gibi, selefilik, kitap ve sünneti salih selefin menheci üzere sahip bir anlayışla almaktır. Anlamaktır. Lakin imanın artma ve eksilme kabul etmeyen sınırlı bir şey olduğunu anlar mıyız? Hayır. Bundan sonra Müslüman'ın sahih davetinin güç kadarıyla sahih selefi davet olduğunu anlarız. Her selefi yüzde yüz buna uyar mı yoksa farklı mertebelerde midirler? Farklı mertebededirler. Orada selefi bir adam var ve sonra fikirlerinde ve davetlerinde selefi davete muhalefetleri olan başka bir cemaate davet ediyorsa... O şahıs birbirine zıt iki şeyi bir araya getirmeye çalışıyor demektir. Lakin buna karşı çıkılır. Çünkü ben inanıyorum ki bu selefi o cemaatteki selefi davete aykırı olan şeyleri bilmiyordur. Ona göre ona bu öğretilip açıklanır. İnanıyorum ki bundan sonra o şahıs o davete kesinlikle katılamaz. Onlara muhalif bir şey yapması, onlarla geçilmesi, aralarında selefi daveti yayması mümkün değildir. Selefi daveti gözettiği gibi onların davetini de gözetemez. Sözün özeti, Selefi davet ile diğer bütün davetlerden hiçbirinin bir araya gelmesi mümkün değildir. Çünkü bu, o davetler kesinlikle Selefi davete aykırı şeylerdir. Diğer bir soru, bugün Müslümanların durumunu hırkalara ve gruplara bölündüklerini görüyoruz. Müslümanların birliği için ne yapabiliriz? Bu gruplardan birine girmemiz zorunlu mudur? Cevap, Müslümanların birliğine gelince bunu sağlamamız vaciptir. Lakin, Müslümanların çoğunun gafil kaldıkları esas problem, bu birliğin hangi temel üzerinde sağlanacağıdır? Yani mutlak bir araya gelme değil, hangi esas üzerinde bir araya gelinecek? Her şeyi olduğu yerinde bırakma esas üzerine mi, yoksa allah Teala'nın şu ayetindeki esas üzerine mi? Nisa 9, herhangi bir şeyde çekişirseniz onu Allah'a ve Resulüne döndürün, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Müslümanları bu Kur'an'ı menheç dışında bir şey üzerinde birleşmeye ve söz birine davet eden öncelikle Kur'an'a muhalefet etmektedir. İkinci olarak da Nuh aleyhisselam kadar yaşasa dahi gayesine asla ulaşamayacaktır. Sen Müslümanları birleştirmek istiyorsun. Bugün Müslümanlar arasında kitabını inkar edenler var. Bu şöyle demesiyle oluyor. Şüphesiz bu Kur'an-ı Kerim eksiktir. Bu kimse bazen namaz kılan, oruç tutan ve zekat veren biri de olabiliyor. Allah'ın kitabındaki akidenin özüne muhalefet ettiği halde onunla nasıl birleşebilirsin? Bu yüzden Müslümanların, yani burada kastettiği şu, yani bu kitap eksikleri derken bidat çıkaranlar, işte istihsan, rey, kıyas gibi yollarla e, dine ekleme yapanlar, çünkü Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki dininizi tamamladım. Bu bidat çıkaranlar buna muhalefet etmekte, onu kastediyor. Bu yüzden Müslümanların birliğine hırslı olan herkesin, bu birliğin hangi esas üzerine dayandırılması gerektiğini de düşünmeleri gerekir. Bu husus allah Teala'nın herhangi bir şeyde çekişirseniz onu Allah'a ve Resulüne döndürün ayetine bağlıdır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yahudiler 71 fırka ayrıldı, Hristiyanlar 72 fırka ayrıldılar, ümmetimde 73 fırka ayrılacaktır. Biri dışında hepsi de ateştedir. Dediler ki o hangisidir e Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el cemaattir buyurdu. Bir rivayette de benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yol buyurdu. Müslümanların birliği için menheçlerini birleştirmekten başka bir yol yoktur. Hamd Allah içindir. Bu menheç Allah buyurdu ki, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki demektir. Yani kitap ve den ibarettir. Kurtuluş fırkası bu gruplardan veya fırkalardan herhangi biriyle sınırlı değildir. Onların fertlerinden menhece uyan, veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kurtuluş fırkasına alamet kıldığı şeyi uygulayan herkes, kurtuluş fırkasındadır. El-Hadis'ten olduğunu veya el-Sünnet'ten olduğunu, yahut menheç ve akide olarak selefi olduğunu iddia eden herkesin, bu iddiasında samimi olup olmadığını ispatlaması zorunludur. Hüküm, belli bir fırka ismine nispet olunma iddiasına göre değildir. Hükümler, her Müslümanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından, kurtuluş fırkasının alameti olarak belirlenen şeyi uygulamasına göredir. Bu alamet ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının üzerinde bulundukları yolda olmaktır. Grupların isimleriyle isimlenmeye gelince, şayet bu bir fırka ve bölünmeye sebep olan bir isim değilse bunda sakınca yoktur. Zira her kavim için diledikleri terimi kullanırlar. Ama bu isimlendirmenin arkasında şeriata aykırı bir durum varsa ve her cemaat belli bir kurba taasup gösterirse, bu isimler ayrılığa sebep olur. Fiili olarak Allah Teala'nın şu ayetinin kapsamına girmiş olur. Birbirinizle çekişmeyin. Aksa halde başarısızlığa uğrarsınız ve kuvvetiniz gider. Enfâr 46. Bizler hiziplerle açıkça harp ediyoruz. Çünkü bu gruplaşmalar Allah Teala'nın şu ayetine uymaktadır. Her grup kendilerinde bulunanla sevinir. Müminun 53. ayet. İslam'da hizipçilik grupçuluk yoktur. Kur'an nazsıyla burada sadece tek bir hizip, tek bir grup söz konusudur. Dikkat edin, kurtuluşa erenler Allah'ın hizbidir. Mücadele 22. ayet. Allah'ın hizbi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cemaatidir. Kişinin sahabe menhec olması gerekir. Bunun için de kitap ve sünnet öğrenmesi gerekir. Soru, Şeyhülislam İbni Teymiye, tasavvufu sünni ve bid'i, yani sünnete uygun olan tasavvuf ve bidat olan tasavvuf diye taksim etmeye meyletmiştir. Görüşünüz nedir? Devap, tasavvuf, tasavvuf olduğu için övülmez. Lakin kitap ve sünnete uygun döştüğü yerler vardır ki sırf tasavvuftan dolayı bunların reddedilmesi de gerekmez. Yani şüphe yok ki dört mezhep imamlarının mezheplerinden biri tasavvufçuların söyledikleri şeylerin çoğundan daha kuvvetli ve daha selametlidir. Mezheplerden herhangi birinde kitap ve sünnete uygun olan bir şey bulunulursa o alınır. Bunun sebebi onun imamlardan birinin görüşü olması değil. Yine bu imamlardan, mezheplerinden birinde kitap ve sünnete aykırı bir şey bulunursa o da reddedilir ve imamlardan bir imamın görüşü dahi olsa o atılır. Tasavvuf da böyledir. Kitap ve sünnete uygun olan şeyleri isabetlidir, aykırı olan şeyleri ise isabetsizdir. Lakin burada uygun olan tasavvuf ve uygun olmayan tasavvuf diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü kitap ve sünnet buna ihtiyaç bırakmaz. Benim görüşüm ve itikadım budur. Tebliğ cemaati hakkındaki görüşünüz nedir? Cevap, tebliği davetin muhasır sufiliktir. Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnet üzerine kurulu değildir. Üç gün veya kırk gün belirleyerek yola çıkmak selefin hatta halefin sonraki ilim elinin de yaptıkları bir şey değildir. Şaşırtıcıdır ki onlar tebliğe ehil olmadıkları halde tebliğe çıkıyorlar. Tebliğ ancak ilim elinin yerine getireceği şeydir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmış, ashabının alimlerinden ve fakirlerinden elçileri insanlara İslam'ı öğretmek üzere göndermiştir. Ali radıyallahu anh'ı tek başına göndermiş, Emu Musa anh'ı tek başına göndermiş, Muaz radıyallahu anh'ı tek başına göndermiş, onlarla beraber sahabeler göndermemiştir, topluluk göndermemiştir. Bunlar ise topluluk olmalarına rağmen bu sahabe fertlerinde bulunan ilim, yani topluluklarında yoktur. Yani tek bir sabit olan ilim, cemaat halinde onlar da yoktur. Bizler onlara ilim öğrenmelerini ve dinde fakir olmaya çalışmalarını nasihat ederiz. Sonra onlar davet için kafir ülkelerine gidiyorlar ve herkesin bildiği fitnelere kendilerini arz ediyorlar. Bununla beraber onlar o toplulukların dillerini de bilmemektedirler. Yani dillerini de bilmiyorlar. Davet için gittiklerini iddia ediyorlar. Ondan sonra da fitneye sebebiyet veriyorlar. Şu sözlerle delil getiriyorlar. Sahabeye bakın, onlar Mekke'li ve Medine'liydiler ve kabirleri Bukhara'da, Semerkant'tadır. Cevap, onların çıktıkları gibi biz çıkamayız. Nitekim onlar mücahit olarak savaşlara çıkmışlardır. Bu kıyasları batıldır. Biz iyiyi ve kötülükten yasaklamaya karşı çıkmayız. Lakin bizler tebliğ başlığı altındaki bu düzenlemelere karşı çıkarız. Nitekim tebliğ cemaatinin terklerinden biri, La İlahe İllallah sözcüğünün açıklaması hakkında gelenlere dair bir risale yazmış, bu sözü Allah'tan başka mabut yoktur anlamında açıklamıştır. Nasıl Allah'tan başka mabud olmaz? mabutlar yani kendisine ibadet edilenler çoktur. İlim ehli bunun tefsirinde şöyle demişlerdir. Allah'tan başka hak mabut yoktur. Yoksa ellat, uza, menat, ateş ve daha başka ibadet edilen mabutlar vardır. Yani Allah'tan başka ilah yoktur diye açıklamak, la ilahe illallah sözünü yanlış bir açıklamadır. La ilahe illallah manası Allah'tan başka hak ilah yoktur. Evet, diğer soru. Tebliğ cemaati hakkında görüşünüz nedir? İlim talebi ve başka gayeler için Allah'a davet iddiasıyla onlarla beraber çıkmak caiz midir? Cevap. Tebliğ cemaati Allah'ın kitabı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ve salih selefimizin yolu üzerine kurulu değildir. Durum böyle olduğuna göre onlarla beraber çıkmak caiz değildir. Çünkü Salih Selef'in menhecini benimsememize bu aykırıdır. Allah'a davet yolunda alim kimse çıkar. Yani davet için alim kimse çıkar. Onlarla beraber çıkanlara gelince onlara gereken şey ülkelerinde kalmaları ve mescitlerinde ilim öğrenmeleridir. Ta ki aralarından Allah'a davet edebilecek alimler çıksın. Durum böyle sürdükçe ilim talebine Talibine düşen şey kitap ve sünneti öğrenmek ve insanları bunlara davet etmek üzere onları memleketlerinde kalmaya çağırmaktır. Tebliğ cemaati genel başlangıç olarak kitap ve sünnete daveti kastetmezler. Bilakis onlar bu daveti farklı tabir etmektedirler. Onlar ihvanın Müslümin cemaatine benzemektedirler. Onlar davetlerinin kitap ve sünnet üzere olduğunu söylüyorlar. Lakin bu sadece sözden ibarettir. Onların birleştikleri bir akideleri yoktur. Kimisi maturidi, kimisi eşari, kimisi sufi, kimisi mezhepsizdir. Çünkü onların daveti sayı toplamak, sonra kültür üzerine kuruludur. Hakikatte onların kültürleri de yoktur. Üzerlerinden yarım asırdan fazla zaman geçmiş, içlerinden bir alim çıkmamıştır. Biz diyoruz ki önce kültür, sonra toplanmak gelir. Ta ki üzerinde ihtilaf bulunmayan tek bir esas üzerinde toplanılsın. Tebliğ cemaati muhasır sufiliktir ahlaka davet ederler ama toplumun akidelerinin ıslahına gelince onlar sakin durur, hareket etmezler. Çünkü onların iddiasına göre bu ayrılığa sebep olur. Yani akidevi meselelerdeki bozukluklara e, karşı çıkmazlar. Bunu yaptıkları zaman ayrılığa sebep olur derler. Ama işte e, güzel ahlak, tevazu öyle hasretlerden bahsederler. Sadel Husayn kardeş, Allah rahmet eylesin bu e, Geçtiğimiz yıllarda, 2014 yılında vefat etti, evinde ziyaret etmiştik. Sadel Husayn kardeşiyle tebli cemaati lideri arasında Hindistan'da veya Pakistan'da yazışmalar olmuştu. Orada ortaya çıktı ki onlar tevessül ve istigasayı kabul etmekte ve bu türden birçok şeyler bulunmaktadır. Fertlerinden dört tarikat üzerine biat istemektedirler. Dört tarikat üzere. Bunlardan birisi nakşibendiliktir. Her tebliğcinin bu esas üzerine biat etmesini gerekli görürler. Yani bir tebliğ cemaatin mensup olabilmen için bu dört tarikatta intisab etmen gerekiyor. Tarikatçı olman gerekiyor yani. Nitekim birisi şöyle soruyor. Şüphesiz bu cemaat fertlerinden birçok kimsenin Allah'a davet yolunda çalışmalar sebebiyle hatta bazen onların eliyle gayrimüslimlerden bazı insanlar Müslüman oluyor. Bunlar onlarla beraber çıkmanın ve davetlerinde onlara ısrar etmenin caiz olmasına yeterli değildir. Deriz ki, şüphesiz bu sözleri biliyor ve çokça işliyoruz. Mesela sufilerden bildiğimiz, burada akidesi bozuk bir şeyh var. Sünnetten bir şey bilmiyor. Belakis insanların mallarını batıl yollarla yemektedir. Bununla beraber faskıların çoğu onun elinde tövbe ediyorlar. Hayra çağıran her cemaatin mutlaka tabileri olur. Lakin biz özüne bakarız. Neye davet ediyor? Yani şimdi e, biraz uç... Abes bir örnek olacak da, mesela Adnan Oktar. Biliyorsunuz pisliğin adamın. ve Bu da birilerinin güya Müslüman olmasına sebebi, o sebebiyet veriyor. Bunlar da davet ediyor. Yani bu şimdi hak üzere mi? Burada verilen misal de böyle bir şey işte. Böyle abes bir misal. Allah'ın kitabına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisine ve Salih Seyfi'nin akidesine tabi olmaya, mezheplere taasup göstermemeye, nerede ve kimin yanında olursa olsun sünnete tabi olmaya mı çağırıyorlar mı? Yani biz buna bakarız. Tebliğ cemaatinin ilmi bir menheci yoktur. Menheçleri sadece orada buldukları kadardır. Onlar her renge girerler. Evet. Bir önemli soru da. Kutupçular, yani Seyit Kutupçular ve onların Selefilik adını kullanmaları. Şöyle sormuşlar. Bazı Arap devletlerinde kendilerinin Seyit Kutuba uyduklarını ve gerçek Selefiler olduklarını iddia eden bir cemaat ortaya çıktı. Onlar hakkındaki görüşünüz nedir? Cevap, görüşüm bunun bir problem olmasıdır. Buna cevabım da şudur. deliller üzerine kurulmamış olan davanın sahipleri iddiacılardan ibarettir. Bizler inanıyoruz ki Seyyid Kutup Rahimullah hayatının genelinde Selefi menhecücülere değildi. Lakin hayatının sonlarında Selefi menhece doğru kuvvetli bir yöneliş ortaya çıkmıştı. Yani İslam aleminde. O ise hapiste yaşıyordu. Selefilik iddiadan ibaret değildir. Selefilik kitap ve sahih sünnet ile selef'ten gelen eserleri bilmeyi gerektirir. Bizler onların ve davetlerinin kitap ve sünnet üzerine kurulu olduğunu iddia eden benzerlerinin öncelikle kitabı anlama usulünü bilmediklerini biliyoruz. Bu usul İbn Teymiye'nin fıkıh usulüne dair risalesinde İbn Cerir, İbn Kesir ve onlar gibi imamların tefsir kitaplarından bilinmektedir. Kur'an Kur'an ile tefsir edilir. Olmazsa hadis ile, yoksa sahabe sözleriyle ve onlardan sonraki sahih selefin sözleriyle açıklanır. Selefilik iddia edenler, Kur'an'ın tefsiri hususunda Müslümanların, alimlerin ittifak ettikleri bu ilmiyi, yolu takip etmemektedirler. Bu yüzden bir sürü tefsir görürsünüz. İşte Seyyid Kutup rey tefsiridir, mevdudi. Yani her ne kadar bunlar rivayet zikletseler dahi, bunlar dirayet tefsiri adı altında geçer. Elmalı falan filan. Yani hep böyle reylerle dolu kitaplara meylederler. Ama selefin metodu nakildir. Tefsirde de nakildir. Yani rey kapmamaktır. Evet, burada e, şuna bir uyar yapmak lazım. Bazı kimseler soruyorlar, işte Seyyid Kutup İslam için canını vermiş. Siz ona e, nasıl sapık dersiniz? Adam menheci bozuktu. Adam 40 yaşına kadar komünist olarak yaşamış. Sonra İslam'a yönelmiş bir vesileyle. E, İslam'a yönelince de, yani zamanında nasıl alim olmadıkları halde, din hakkında, ayetler hakkında, hadisler konusunda, kafalarına göre, reylerine göre, hükümler çıkarıp, saçma sapan görüşler ortaya çıkarıyorlar. Seyit Kutu da böyle birisi. Yani yeri gelmiş sahabeye dil uzatmış. Osman bin Affan radyalarına dil uzatmış. Sahabenin menhecini kınamış. ibadetlerle uğraşmayı tembellik çağın ürünleridir. Öncelikle cihat gerekir gibi. Yani böyle dengesiz sözler etmiş birisi. Vahdedi vücut görüşüne meyletmiş. Hatta cehmilik görüşüne meyletmiş. Yani böyle kitabında farklı farklı bozuk akidelerden değişik görüşleri olan birisi. Bunun sebebi alim olmamaz. Alim değildi, edebiyatçıydı. Ee, geçmişinde de komünizm var. İslam'da sosyal adalet kitabında da İslam'la komünizmi böyle edip karıştırıp ortaya bir çorba çıkarmıştır. Yani İslam'daki sosyal adalet kitabı kesinlikle İslam'la alakası yok. Bu komünizmin İslam'a uyarlanmış şeklidir. Mesela devlet e, ferdi mülkiyete el koyabilir diyor. İslamda böyle bir şey yok, özel bazı haller hariç. Neyse, şimdi bu adam tamam canını vermiş La ilahe illallah davası uğrunda, ama akidesi zor bir akide değildi. Biz bunu söyler, buna uyarırız, tembih ederiz çünkü Fazıl Kur'an kitabı olsun, diğer kitaplar olsun, kesinlikle selebin Menhecin üzerine değil ve duygusal bir takım malzemeler üzerine yoğunlaştığı için kitaplarında. İnsanların e, bu batıl akideleri benimsemesinde en büyük etkenlerden birisi. Tekvircilik de bunlardan birisi, bu akımlardan birisi. Yaptığı hareket sünnete uygun bir hareket değil. Bakın sünnetteki menhece, kitap ve sünnetin menhecine. Yani zalim yöneticiye karşı böyle bir ayaklanma metodu yok. Said Havva olsun, Seyit Kutubu olsun pek çok Müslümanın masum kimsenin kanının dökülmesine sebep olmuşlardır. İnsanları batıl bir dava uğrunda tahrik ettikleri için. Şimdi canını vermiş olması adamın hak üzere olduğunu, akidesinin doğru olduğunu göstermez. Yani bu duygusal bir yaklaşım. Hallacı Mansur da canını verdi. Vahdedi vücut davası uğruna. Hak mı diyeceğiz adama? Şihabettin diye el maktul var. Bir sürü batıl akideleri var. Bu adam da öldürüldü bu batıl akidesi yüzünden. Hak mı diyeceğiz adama? Nesimi. Hrufi Nesimi, Anadolu'da yaşamış, i̇şte, e, batıni itikatlarını, baktaki Osmanlı'da yayamıyor, e, Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli'nin e, tekkelerine sığınmış, itikatını orada yaymaya çalışmıştır. Batıni adam yani. Bu adam da öldürüldü. İdam edildi yani İslam'ın hükmü, şeriatın hükmü onun kellesini aldı. Bunun gibi... Pek çok kimseler var. Bunlara hak mı diyeceğiz şimdi? İslam uğrunda, davası uğrunda. Hatta geçin bunları. Bunların hak üzeri olduğunu iddia eden soviler var mesela. Daha farklı örnek vereyim. İbn-i kimdir? Ali radıyallahu anh'ı öldüren şahıs kimdir? Ali radıyallahu anh'ı öldürdüğü için en faziletli ameli sayıyor bunu öldürülürken. Yani bu adamın batıl olduğu, kitap ve sünnetle sabit yani, batıl bir şey üzerinde olduğu. Ama adam canını veriyor bu yolda ve hak üzerinde olduğunu zannediyor. Ali radıyallahu anh'ı öldürmesini en büyük ameli sayıyor. Yani e, bu duygusal malzemeler hakkın ölçü değil. Bu yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haricileri anlatırken, işte ibadetleri yanında kendi ibadetiniz bir şey saymayacaksınız. Onların özelliklerini, Kur'an okuyuşlarının namazlarını, cihatlarını oruçlarını örnek veriyor ama bu duygusal şeye kapılmayın diye uyarıyor diyor ki bunlar kıtlıklarından aşağı okudukları geçmeyecek Okun yaydan çıktığı gibi de dinlen çıkacaklar diyor şimdi harcilerin din adına samimiyetleri bu konuda çabalarına yaptıkları gayretlere fedakarlıklara bakın ama bu fedakarlıklarına rağmen Allah Resulullah Aleyhisselam diyor ki dinden ok gibi çıkarlar bu sebeple yani Seyyid Kutup'da e, biz neye bakarız o zaman? Allah yolunda canını vermesine mi bakacağız? Değer ölçümüz bu mu olmalıdır? Bu değer ölçüsüyle bakan bir insan Deccal'in ordusu olmaya hazır bir adam demektir. Çünkü Deccal da de insanların duygularına hitap eden şeylerle ortaya çıkacak. Yani delil değil, hisler. Bu adam ölüyü diriltecek. Yani halk nezdinde, cahil insanların nezdinde bir keramet. Allah'ın ona vermiş olduğu özel bir lütf. Hatta daha beter bir fitne var. Bazı rivayetlerde gelen Said Hat hadislerinde ilgili bölümde aldım onu son ciltte. İki melek gönderecek Allah Azze ve Celle. Deccal ile beraber biri sağında biri solunda. Deccal bensin Rabbinizim dediği zaman sağındaki melek sen yalancısın diyecek. Bunu insanlar görmeyecek ve işitmeyecek. Sondaki meleği ise insanlar görecek ve işitecek. Bu melek, sondaki melek, sağındaki meleğe tabi sen doğru söylüyorsun diyecek. İnsanlar da zannedecek ki bu melek Deccan'ı tasdik ediyor. Ve bu insanlar buna tabi olacaklar. Yani e, hislerle mi hareket edilecek, delillerle mi hareket edilecek? Bu noktayı belirleyemeyen bir insan bu fitnelerde Deccan'ın en büyük askerlerinden olur. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Deccali işten ondan uzaklaşsın diyor. Çünkü onun ortaya attığı şüpheler sebebi onun adamlarından oluverir diyor. Yani mesele basit değil. Bugün bu batıl ehlinin önderileri konusunda yaklaşımımızda buna dikkat etmemiz lazım. Mesela Nureddin Yıldız dedikleri şeytanın yıldızı diyor ki yani ben Hasenel Benna'ya nasıl yani ben Rabta'ya nasıl şirkleyeyim diyor. Hasenel Benna Rabta yapmış diyor. Yani bu durumda kişilere göre adamın akidesi değişiyor. Yani birisini sevdin, onun yolunu beğendin, o zaman akidemizi ona göre şekillendirelim. Kitap ve sünnete göre değil yani. Böyle bir mantık çıkıyor. Bu büyük bir handikap. Ve tasvuf ehlinin içinden çıkamadıkları bir sarmaldır bu. Yani tasavvuf geçmişimiz olduğu için bunları biliriz, iyi biliriz, yakinen yaşamışızdır. Meselelere mesela diyorsun ki, yani Ahmet'in Rufa'yı mesela Allah'ın velisi olarak inanmışsın. Cevattin Rumi'yi Allah'ın velisi olarak inanmışsın. Ya kitabı kabul edeceksin. Ya kitabın yani kabul edip e, kitabın reddettiği bu kimseleri reddedeceksin. Veya bu kimseleri kabul edeceksin. Kitabı reddedeceksin. Demokratik bir yol. Kitabı da kabul edelim, bunu da kabul edelim. Yani bu Allah'a rağmen denkler edilmektir. Bakara 162 ve devamında bahsedilen durum budur. Onlar İlahlarını Allah'a sever gibi severler, nit edinirler, denk edinirler. Bunları Allah'a sever gibi severler diyor. Yani senin Kitaba ve Sünnete bağlığın gibi bunlara bağlanman söz konusu oluyor burada. Kitap, Sünnet sana diyor ki Rab şirktir. Sen ne diyorsun ki olur mu falan Allah'ın dostu, Allah'ın dostu şirke düşecek de ben doğru bir itikat olacağım ha diyor adam. Yani ben kimiyim o zat kim? Böyle uçurumlara düşüyor insanlar. Bu iş duygusal değil. Allah Azze ve Celle dilediğini yapandır. Allah Azze ve Celle Ebu Talib'in Talib müşrik olarak ölmesini dilemiştir. Allah Resulü'ne o kadar yardımlarına rağmen. Aynı Allah Azze ve Celle, aynı şekilde Ebu Süfyan'ın ömrü boyunca Allah Resulü ile harp eden Ebu Süfyan'da Müslüman olarak ölmesini dilemiştir. Bu meseleye duygusal olarak bakanlar bak bugün şeaların safında bakın. Muaviye radıyallahu anh'ın sahabe olmasını kabullenemeyenler şahaların safında. Vesaire vesaire. Yani duygusal yaklaşımlar sünnetten ok gibi fırlatıyor insanı. Bunlara dikkat etmek lazım. Seyit Kutup da bu meselede nasipli birisi. Yani şey olarak duygusal malzemesi bol olması bakımında. Kitaplarına bakıyorsun duygularını okşuyor. İsyanı duygularını okşuyor. Adamın mücadelesine bakıyorsun. Adam kellesini vermiş davasından vazgeçmemiş. Aa. Biz duygularla hareket eden kimseler değiliz, delillerle hareket eden kimseleriz. Yani biz Seyit Kutubu Hallacı Mansur'dan farklı görmüyoruz. Yani o da öldürüldü dava sonunda, bu da öldürüldü. Ama dava ne? Biz buna bakarız. Hangi dava? Evet, şöyle sorulmuş. Bu durum Kutubçulardan mevcut mudur? Yani Müslümanların e, bu Kur'an'ı anlama yolunda işte Selefe uymadıklarını söylemişti İlvan Raymullah. Kutupçulardan böyle diye soruyorlar. Diyor ki evet bu mevcuttur. Bu yüzden Seyyid Kutub'un tefsirinde Salih Selefe muhalefet edenlerin muhalefetlerine benzer sapmalar vardır. Sonra şunu söylemek istiyorum. Muhakkak ki onlar sahabe ve Salih Selefin eserlerini araştırmaya özen göstermek bir tarafa, sünnetin sayıh olanını zayıfından ayırmaya da özen göstermezler. Zira bu eserler alimin kitap ve sünneti az önce işaret ettiğimiz şekilde anlamasını sağlar. Onlar İslam'ın ilk usulü olan Kur'an'ı sahih ilmi usulle anlamaktan uzak oldukları halde selefilikleri nereden geliyor? Hadisin sahihini zayıfından ayırmaktan da uzaktırlar. Yollarına uyup aydınlanacaklar şekilde salih selefin eserlerini araştırmaktan ise daha da uzaktırlar. Nasıl olur da onlar selefi olabilirler? Öyleyse sırf iddia ile hüküm verilemez. Neden onlar selefi olduklarını iddia ediyorlar? Çünkü daha önce cevaplarda söylediğim gibi şu an Selefi davet Allah Azze ve Celle'nin lütfuyla İslami alanda yakınlık sağlamıştır. Yani yayılmıştır. Genel olarak bu davetin hak bir davet olduğu çoğunun nazarında ortaya çıkmıştır. Bu yüzden amelleri ondan oldukça uzak olduğu halde kendilerini Selef ile nispet etmektedirler. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste Şeyh Elban olan Abdullah el Habeşi ile karşılaşması başlığı e, var. Bunu aktaracağız. Bugünlük burada bitirelim. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü enle ilahe illa'n tevatike la şerikelek ve estağfurke ve utubi leyke.